Kendi söz neyse o sözü söylemeye çalışacak. Burada kadın mesela telefon, baktaki bir erkek ne yapacak burada? Fitne, fitneye vesile olmaksızın veyahut da fitneye sebep olmayacak şekilde efendim işte e, filan hanım e, evde midir? Evdedir veya evde değildir diye sözü verecek ve orada bu şekilde bu ihtiyacını göre bile, göre biri veyahut da görmekte bir veis yoktur. Bazı kadınlar demişti ki bazı kadınlar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 Allah Celle Celaluhu anısat ve semin hanımlarına eğer bu emri veriyorsa o zaman diğer erkeklerin diğer kadınlara ve diğer kadınların diğer erkeklere çok daha nedir? çok daha evladır. O zaman Müslüman baba ile Müslüman anne veya otta Müslüman kadın ile Müslüman erkek bu tür ayetleri göz önünde bulundurarak